Akış Radyo'da Altın Saatler Programına dinleyeceksiniz. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Argun Yılm, Elvan Cantikin, Muzaffer Tunca ve Ben Gurhanertür birlikte sunuyoruz. Programın kaydını Selahattin Çolak arkadaşımız gerçekleştiriyor. Açık Radyo'nun teknik ve idari ekibine bu zor dönemde sesimizi sizlere ulaştırdıkları için çok teşekkür ediyoruz. Telefon numaramız alan kodu 212 343 40 40 Elektronik posta adresimiz açıkradyo.com.tr açıkradyo Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Güven külekçiye teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim bugün konuğumuz Profesör Doktor Mehmet Zincir hocamız. Hocam hoş geldiniz. Mikrofonunuz... Ha. Merhaba hoş bulduk. Çok sağ olun davetiniz için. Evet, ee, Mehmet Zençir hocamız tıp öğrenimini Çukurova Üniversitesi'nde gerçekleştirdi. Halk Sağlığı Uzmanlık Eğitimi'ni de 1991-96 yılları arasında 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde e, yaptı. İlgi alanları, sağlık politikaları, bulaşıcı hastalıklar, demografi, işçi sağlığı ve güvenliği ve tıp eğitimi. Evet, bugün... Programımızda geçen hafta Türk Tabipler Birliği'nin açıklamış olduğu pandeminin ikinci yılı değerlendirme raporu üzerine e, sohbet edeceğiz. Bu arada e, Nuray Hocam, Argunyum, Elman Tekin, Muzaffer Tunça sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. hoş bulduk, Merhabalar. Merhabalar. Evet bu e, bahsettiğimiz rapor pandeminin ikinci yılı değerlendirme raporu 8 bölümden oluşuyor. Toplam 316 sayfalık oldukça kapsamlı ve e, bölümleri de e, sıralarsak birinci bölüm pandeminin seyri üzerine. ikinci bölüm sağlık kontrolü, üçüncü bölüm COVID-19 sürecinde aşılar, dördüncü bölüm pandemi döneminde eşitsizlikler ve ayrımcılıklar. Beşinci bölüm pandemi döneminde emek ve mücadele. Altıncı bölüm pandemi ve sağlık emekçilerinin mücadelesi. Yedinci bölüm sanat ve sanatçı gözünden Covid-19. Sekizinci bölüm pandemiler çağı ve pandemiler çağından çıkış. Bu sekizinci bölümün editörü de Mehmet Zencir hocamız. Hocam ben hemen bu raporun geneli hakkında kısa bir bilgi vermenizi rica edebilir miyim? Teşekkür ederiz tekrar, ee, yani TTV biliyorsunuz şey noktasında pandemiyle ilgili erken dönemden bu yana e, raporlar yayınlandı. Erken dönemde daha sık yayınlıyorduk, e, zaman içerisinde 6 ayda bir rapor yayınlamaya başladık. Bu da ikinci yılın bitiminde işte e, 11 Mart biliyorsunuz dünyada pandeminin ilan edilmesi. onu takip eden bir rapor yapalım dedik. Yani, Türkiye'deki durum ne kadar Türkiye'nin bu pandemiden etkilenme süreci, süreci nedir diye. Ancak burada biraz şuna dikkat ettik. Yani endemiye geçiş çok tartışıldığı için e, bu pandemilerden çıkış bizim için kritik olabilir diye. Yani pandemiden hangi dersleri çıkardık? pandemi neden çıktı, neden kontrol altına alınamadı sorusuna da yanıt bu bölümde olsun istemiştik. E, bir kısmı eksik bıraktık onu da sonra yapacağız. O da ee, hazırlığını yapıyoruz. Ee, pandeminin düz zamanında şeyler, ee, bizim gibi örgütlerin e, süreci nasıl değerlendirildiği ilgili bir özel kişiler değerlendirmeyi de yapacağız. Onla da ilgili hazırlıklarımız var. Evet, bu aslında sizin kitle örgütleriyle birlikte daha pandeminin başında gerçekleştirmiş olduğunuz önemli bazı. Açıklamalar vardı. Yedi maddeden oluşan ve e, raporun e, girişinde de e, sunuş e, kısmında da bu yedi madde e, özetleniyor. Tabii bu arada dinleyicilerimize hemen Türk Tabipler Birliği'nin internet sitesini e, vermek istiyorum. Çünkü bu raporun bütününe or oradan ulaşmak mümkün. ttb.org.tr adresinden e, hemen şey yapabiliriz. Dinleyicilerimiz bu raporun bütününü indirebilirler, inceleyebilirler. Evet hocam şimdi bu gene sunuş bölümünde yapmış olduğunuz özette dikkat çekici bazı açıklamalar var özellikle ölüm sayılarına ilişkin olarak resmi açıklamayla Türk Tabipler Birliği'nin rakamları arasındaki farklılık aslında ciddi bir uçuruma işaret ediyor. Bu konuda da çok kısa bir bilgi rica edebilir miyiz sizden? Tamam, ee, bu fazladan ölümler dediğimiz kısım çok kıymetli bir kısım. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü pandemi fazladan ölümler üzerinden izleyelim. Sadece Covid ölümlerine darapmayalım. Ee, pandemi döneminde sağlık hizmetlerin aksamasıyla e, birlikte ortaya çıkacak ölümler tümüne birlikte bakalım diye bir önerisi var. Evet. Ee, örgüt olarak yani bu tüm raporlarımıza buna dikkat çekmeye başladık ve o şeyi gerçeğin bütünlük gösterme noktasına daha kritik. İşte, e, Türkiye'de de bizim ilk neredeyse e, ilk raporlarımızdan bu yana 2,5-3 kat yani şeyin resmi rakamın 2,5-3 katı Bazen ölüm satıyoruz yani. Şey, bakanlığın söylediğinde daha fazla diyorum. İşte Şu anda bakanlık 100 bin civarı söylediğini düşünürsek bizde 300 bine yakın olduğuna yakın bir hesabımız var. Raporda söylediğimiz zaman dilimi açısından hesapladığımız 275 bindi. O her geçen gün değişiyor. Ama oran genelde 2,5-3 kat arası oluyor. Şimdi bununla ilgili sadece bir şey yapayım. Uluslararası bir gönderme yaparak söyleyebilirim. E, tüm dünyada fazla e, ölüm rakamlarında bir şey var, tutarsızlık var. Sadece bizde yok. Ancak tutarsızlık e, merkez ülkelerde daha az, bizim gibi e, ülkelerde daha fazla. Örneğin mesela Hindistan'da 500 milyon 500 bin ölüm var deneyim. Gerçek ölüm 2 milyon, 8 katı daha şey e, 8 katı daha fazla Hindistan'da. Afrika ülkelerinde çok fazla. Ortalama. Dünyadaki mevcut ölümden iki 3, 3 katı daha fazla olduğu düşünülüyor. Yani bu da aslında pandemi izlerken e, epidemiolojik verilerinin iyi kullanan ülkelerde e, gerçeğin gözükmesi ve toplumda uyum sağlaması daha hızlı oluyor. Yani o da olumlu. E, yani bir şekilde toplum ne kadar bilgilenirse, katı ne kadar farkında olursa e, hem şeyin, e, sağlık yönetiminde toplumun katılımı, hem, e, sağlık örgütlerinin katılım, akademinin katılımı da güç olacağı için, e, ya yani bu konuda başarı önemli. Türkiye veri e, paylaşım noktasında çok başarısız. Bunun altını çizebiliriz ve bu çok birçok şeyi etkiliyor. E, olumsuz sonuçlar atıyor. E, çünkü şöyle diyelim hastalığın seyri, nereden nereye gireceği ile ilgili veriler bize çok yol göstericidir. İşte mesela pandeminin erken dönemini düşünürseniz metropollerde pandemi kontrol altına alındı, vaka sayısı azaldı diye genel bir açıklama yapıldı ama eş zamanlı işte doğuda, güneydoğuda, Karadeniz'de artmaya başlamıştı. Bu paylaşılmadı toplumda. Orada insanlar önlemlerini artırmadıkları ve toplum şey gerekli alan önlemler azal olmasına bağlı Önlenebilir birçok ölüm oldu. Yani veri çok kıymetli bizim için. Bir aynı zamanda da toplumun güven duygusunu sağlıyor. Evet bu tabii ki veriyi sağlayacak olan birçok kuruluşun da devre dışı tutulmasının da önemli bir etkisi var herhalde bu süreçte. Çünkü özellikle tabii ki raporda bu da özetleniyor. Türk Tabipleri, Tabipleri Birliği'nin e, açıklamaları, e, önlemler konusunda yapmış oldukları öneriler e, hemen hemen hiç dikkate alınmadı ve bunun sonucunda da e, tabii ki hem toplumsal e, güvenin e, büyük ölçüde zedilendiğini e, tespit ediyorsunuz e, ve önümüzdeki döneme ilişkin de ee, çok ciddi e, uyarılar e, yapıyorsunuz e, raporun bütününde. E, ben hemen e, bu o, özellikle sağlık çalışanlarıyla ilgili e, istatistiklerin de önemli olduğunu düşünüyorum. Onu da e, raporunuzda belirtiyorsunuz. Bundan da çok kısaca bahsedebilir miyiz lütfen hocam? Şimdi o da çok kıymetli bir şey. Yani sonuçta şöyle de pandemi döneminde biz... E, e, 550 küsür e, sağlık emekçisini kaybettik. Bunun 200'den fazlasını için. Ancak kritik olan şu, yani erken dönem, yani pandeminin ne olduğu tam bilinmediği dönem, önlemler noktasında, siz daha lüzak hazırlıklı olmadığınız ilk 3 ay işte, Mart, nisan, Mayıs, bilemediniz Haziran, buraya kadar ölümler çok az bir oran tutuyor. Pandemiyi öğrendikten sonra, işte Hazirandan sonra iyi düşünürseniz 2020 Hazirandan sonra ölümler çok daha fazla Türkiye'de. Bu neden önemli? Diğer ülkelerde bunu görmüyoruz. Yani Diğer ülkelerde erken dönem sağlık emeklisi ölümleri var ancak geç dönem sağlık emeklisi ölümleri yok. Bu da hastanede bile, sağlık emeklisiyle bile koruyamayan bir e, sağlıkın yönetimi olduğunu gösteriyor. Onun için çok kıymetli. Üstelik, üstelik şunu söyleyebilirim. Belki e, çok az gündeme geldi. İşçi sağlık güvenliği diye bir yasa var Türkiye'de. 2012 yılında çıkmış bir yasa. Bu yasa bir türlü kamu -sağlık hizmetlerinde, yani kamu hizmetlerinde e, sağlık dahil e, yaşama tam anlamıyla geçirilmiyor, sürekli erteleniyor. En son 2020 Temmuz'unda pandemi varken bu yasa 3 yıl ertelendi. Yani işçi sağlığı ve güvenliği hizmetleri Sağlık kurulunda alınmasın demiş olduk. ya yani bunları gözden geçirmemi demiş olduk ve bunun bedeli çok ağır oldu. Ve Türkiye'deki özellikle sağlık emlakçı ölümlerinin e, toplumdaki ölümlerle de uyumlu olduğunu, onun da açıklayıcısı olduğunu söyleye so söyleyebiliriz. Yani kendi hastanelerimizi, kendi sağlık kurumlarımızı koruyamadık. Yani bu bizim için e, ne diyelim kabul edilebilir değil. Yani genel anlamda önlenebilir ölümler göz göre göre olduğu için biz buna daha çok sosyal cinayet kavramını kullandık. Uluslararası dergilerde de bu kavram kullanılmaya başlandı. British Medical Journal editör Buradaki iki şey söyleniyor. Bir tanesi alınmayan halk sağlığı önlemleri, bir tanesi de kötü halk sağlığı önlemleri değil. Hatta şeyin, British Medical Journal editörü Apparsi bu nedenle... Bu ülkelerin e, insan hakları mahkemelerinde yargılanmasına dair şeyleri var, yani önerileri var. TTB de buna benzer bir hamle yaptı. Yaşam hakkı ihlali üzerinden suç duyurusunda bulundu. Diğer sağlık kuruluşlarıyla birlikte. Çünkü bunları önlememiz mümkündü yani. Erken önlenebilir ölümler yani toplumun e, sağlığının e, ekonomik çıkarlarının nedeniyle feda edilmesi olduğu için biz bu olayı çok gündeme getirdik. Sağlık ölümlerde bunun kanıtı. Sadece sağlık ölümlerine baksak zaten bu gerçeklik gözükecektir. Evet, sizin raporda önemli tespitlerden birisi de özellikle özel sağlık kuruluşlarındaki sağlık çalışanlarının ölümlerinin yüzdesi daha yüksek görünüyor. Evet. Bu da önemli. İş yer de fazla, o da mesela çok kritik. İş yer ölüyorsa aynı yerde işçiler de ölüyor demektir. Yani onlar da çok fazlaydı. İş yer hekimlerinin de çok fazla saptadık. Evet, ya yani bunlar genelde şunu gösteriyor. Yani toplu, biz önlemleri iki sette tanımlıyoruz. Bir tanesi toplumsal koruyucu önlemler, bir tanesi bireysel koruyucu önlemler. Toplumsal koruyucu önlemler, kamunun sorumluluğunda olan önlemler. İşte daha toplu yaşamın olduğu, sosyal yaşamın olduğu, işte toplu eğitimin olduğu yerler diyebiliriz. Yani buralardaki önlemlerdeki sonluk doğrudan Sağlık Bakanlığı ve hükümet yetkililerinde de. Yani buralarda ölüm oluyorsa bir fabrikada ölüm oluyorsa, o zaman oradaki önlemler yönelik kamusal denetimin olmadığını gösteriyor. Ee, burada belki şey e, hastanın seviyeye bir değişikliği de belki paylaşmamda fayda olur. O da ee, hastalık erken dönem daha çok damlacık ve tema, temas yoluyla bulaşıyor diye düşünülüyordu. Hava yoluyla bulaş çok, çok olmayabilir deniyordu. Hatta sen sadece hastalar ve sağlık yemekçileri maske kullansın diyorduk. Diğerlerine maske önerse erken dönem yoktu. Ancak e, artan bilgilerimiz de yeni elde ettiğimiz bilgilerle hava yoluyla bulaş öneme çıktı. Ö, ön, en önemli bulaş kaynağı olduğu ortaya çıktı. Hava yoluyla bulaş dediğimizde bizim en korktuğumuz bir Ve tüm ortamların, kapalı ortamların havalandırması kritik hale geliyor. Ve onlarla ilgili de neredeyse şöyle düşünürüz. Hastanede tüm hekimler, tüm sağlık emekçileri en nitelikli maskeyi kullanmasına karşın sağlıklarını yitirdi. O zaman başka bir kaçak var diye düşünüyoruz. O kaçak da havalandırma hizmetleri. Hastanede bunu yapmadıysa... Topluma ulaşımda yapmadıysa, fabrikalarda yapmadıysa, aviyonlarda yapmadıysa, bunun bedeli tüm toplum ödemiştir diye düşünüyorum. Yani. Evet. Onunla ilgili de güzel bir yazımız var bu raporun içerisinde bu havalandırma ile ilgili değişen bilgi, bulaşla ilgili ağlı hocamızın yazısı onu da öneririm. Yani o oldukça e, bilimsel bilgiye uygun önlem alınmamasının e, ne diyelim e, en açıklayıcı yazılardan bir tanesi raporda. Evet. Elvan Can Tekin'in bir sorusu var. Evet Mehmet Hocam şimdi şöyle e, esasında bu salgın en başından itibaren yönetilemeyen bir salgın olarak değerlendirildi hep tıp camiası içerisinde en azından. E, şimdi e, sizin bu raporu hazırlarken ki yaptığınız değerlendirmelerde biraz önce bir ifade kullandınız. Dediniz ki işte e, Nisan Mayıs Haziran aylarında pandemiyi öğrendikten sonra. Ee, o hakikaten bir başlangıçtı bir öğrenme süreci gibi bir e, dönem geçildi. E, sizin değerlendirmenizi merak ediyorum. Yani e, bu süreç içerisinde iki yıl gibi oldukça uzun bir süreç içerisinde pandemi yönetimine göre kamunun her, her, bir gelişmesi söz konusu oldu mu yoksa e, aynı hatalar dizisi e, devam etti mi? Bunun temelinde biraz önce söylediğiniz birazcık ekonomik çıkarlar ve benzeri unsurlar ön plandaydı ama bunun ötesinde başka bir şey görüyor musunuz, sebep görüyor musunuz eğer bir düzelme olmadıysa? Evet, yani şimdi buradaki en kritik şey bizim baştan beri uyguladığımız vurguladığımız salgını nerede kontrol edeceksiniz? Yani e, genelde Türkiye'de salgını hastanede mümkünse de yoğun bakımda işte yeni kurduğumuz e, hastaneler, işte elimizde bol miktarda bulunan solunum cihazlarıyla e, bir anlamda sağlıklı dönüşümün tırnak içerisinde başarısı gösterilen yerlerde karşılamayı uygun gördü Sağlık Bakan. Yani şeyde birinci basamak dediğimiz toplumun içerisinde hasta kişi hastalanmadan erken yakalamaya yönelik strateji yerine hastanede yakalama stratejisini benimsey. Şimdi bu şu, de, şu anlama geldi. Yani toplum içerisinde e, bulaş devam ediyor. Biz hasta olanları hastanede kabul ediyoruz. E, kliniklerimizde sadece bu hastalara bakıyoruz. Solunum cihazlarımız da var. Burada tedavi başarımız çok önemli. Şimdi solunum cihazı açığı olmayan ülkeyiz gibisinde sağlıklı dönüşüm programının e, bakanlık için kıymetli oldukça onun zedelenmesini istemiyorlar. Ancak başka bir gerçeklikle karşılaştık. Sağlıklı dönüşüm Tedavi hizmetlere yönelik bir e, program, yani tıp hizmetlerden gelir kazanmayı, kar elde etmeyi düşünen bir program. Onun için sağlık kurumlarına çok yatırım yapılmış durumda. Özel hastanenin sayısı çok fazla, şehir hastanenin falan düşünürseniz çok fazla bir yatırım var. Ancak salgın dediğimiz tüm toplum etkici. Salgında önemli olan kişileri hastalanmasını engellemek, hastayı bulaş varsa da en erkenden yakalamak. Bunu yapacak kurum birinci basamak sağlık kurumları. Şimdi Türkiye'de de birinci basamak sağlık kurumlarında reform e, yapıldığı için e, reformun şeyi parçaladılar birinci basamak sağlık kurumlarının ayrı hekimliği sistemine geçildi. Ayrı hekimliği sisteminde şey, ayrı hekimlerinin görevleri bireysel koruyucu hizmet ve tedavi edici hizmet. Şimdi bireysel dediğinde topluma ilgilenen olayları ayrı hekimleri doğrudan e, işte görmediği bir şey, görev tanımında yok o bunu yapan toplum sağlığı merkezleriydi. E, toplum sağlığı merkezleri de e, bir şekilde ne diyelim? E, sağlık çalışan sayısı açısından çok yetersiz. çok yetersiz olduğu için e, artı devasa büyük bir nüfusa bakıyorlar az sayıda kişiyle e, yani bir şekilde biz bunu şey diyorduk. Koruyucu sağlık hizmetten parçalanmasın. E, sa sağlık hizmetinin tüm emeğinden yararlanmamak stratejiyi tedavi edici hizmete kurmak diye tanımlıyorduk bunun bedellerini ödüyoruz yani sadece biz değil dünyadaki bir ülkede erken dönem işte İtalya'dır Fransa'dır İspanya'dır İngiltere'dir İsveç'tir yani ya yani bu son dönem e, neoliberal sağlık reformlarıyla sağlıktan para kazanma noktasında hastanelerin öne çıkması sağlık stratejisinin e, iyi tedavi ya da tedavi hizmetlerine e, olan yatırım artması olmasın bedeli diyebiliriz buna. Onun için şey söylüyor, Abbasi e, e, editör şey diyor yani, e, uygulamaların yapılmaması ya da kötü halk uygulamalar diyor. Yani bu şey değil, ne diyelim, e, editör yazısı olarak yazıldığı için kıymetli. Sadece biz değil, tüm dünya şu anda halk sağlığı hizmetlerinin yeniden inşasını tartışıyor. Yani yeni, o zaman demek ki bir hata yapıldı yani, bu şeyde karşılayan. E, hastanede karşılayan ülkeler kaybetti. Bununla ilgili de bir yazımız var. İkinci yazımızda bununla ilgili yani salgın stratejisiyle ilgili yazımız da var bu raporda. Bunu da açıkla yani bu bize aslında tam e, şu dönem için kritik. Yani bu bunun sadece şu anda biz pandemide bedelini gördük ama birçok şeyde göreceğiz bedelini. Bu, yani, bu, konuda, bu konuda bir şey söylemek istiyorum. Bu afet yönetiminde genel olarak işte risk yönetimin yapılması kriz yönetiminin e, yapılması olayı yani biz geçmişte de diğer afetlerde hep risk şey kriz yönetimi üzerine çalıştık afetler sonrasında nasıl müdahale ederiz ne yaparız diye o sonradan sonra da fark ettik ki bu iş olmuyor risk yönetimine geçtik şeye benziyor bu yani e, e, bir kötü bina, iyi e, şey yapılmış, e, inşa edilmemiş e, evlerde oturan insanlar, e, herhangi bir şekilde bir afette ilgili bir bilinci yok. Ne olacak depremde? Ondan sonra siz o bir şey bekliyorsunuz. Depremin olmasını bekliyorsunuz. Güzel hastanelerimiz var, orada tedavi ederiz yaralananları. E, der gibi bir noktaya gelmişiz anladığım kadarıyla. Ama sizin söylediğiniz ilginç bütün dünyada bu şekilde bir şey yaklaşım var diyorsunuz. Yani bütün dünya dediğim önemli ölçüde. Evet. Bu şey hakikaten değişik bir yaklaşım. O konuda değerlendirmesi ne olacak? Niye dünya böyle yapıyor? Pandemi çünkü tahmin ettiler onlar. Evet. Şöyle işte bu Necati Çiftak arkadaşımızın yazısında da onu belki izleyebilirsiniz de orada şöyle evet. bir şeyi istafladı yani. Dünyada pandemiyi en hazırlıklı ülke gösterilen Amerika ve İngiltere en büyük zararı gördüler neredeyse. Hem hazırlıklı hep bunu yapamama mevcut o zaman e, sağlık sistemindeki bir stratejiyle ilgili olma, olsa gerek diye Gözüktü. Nitekim Amerika'daki sağlık sistemini biliyorsunuz tamamıyla özel sektöre dayalı korucu hizmetten neredeyse yok sayıldı işte bir hizmet. İngiltere'de de buna yönelik şeyler vardı. Ee, eğilimler çok fazlaydı. Eski ulusal sağlık sistemi dediğimiz en güçlü olan İngiltere'de son 30 yılda çok ciddi değişimler var yani sağlıkta. Ee, TTP'nin işte toplum ekim dergileri sağlık sistemi ile ilgili sayılar sayıları çıkarttı. Hep onları zaten daha önce açıklamıştık. İşte, ama bakıyoruz aynı şeyde tüm dünyada biraz daha sağlık sistemleri, daha kamucu, daha e, korucu hizmet, halk sağlığı hizmeti ağırlık olan ülkelerinde başarı daha yüksek. İşte örnek mesela Yeni Zelanda çok gösteriyor. İşte Vietnam son dönem aşıya bağlı bir sıkıntı yaşadı, aşı, az aşı olduğu için. E, yine buna benzer e, e, Avustralya mesela, e, kısmen Kanada. Kuralarla ilgili olumlu örnekler de var. Yani sadece olumsuz örnekler diyemeyiz. Yani Hindistan'da mesela insan gelineli kötüyken Kerala eyaleti iyi. Çünkü orada koruyucu ait bir öncelik var. Ee, bir anlamda e, tırnak içerisinde sosyal devletle ilgili kazanımları koruyabilen ülkeler biraz daha ayakta durduğu söyleyebiliriz. Dersler derken de zaten o yani. ne oldu? Korumayanlara ne oldu üzerine? En az tartışan ülkelerden bir tanesi mesela Küba. Çok durumu kötü, ekonomik anlamda ciddi ambargo altında ee, kendi aşısını yapmak zorunda kaldı. Çünkü aşı bulamıyor, ilaç bulamıyor. Hepsini yaptı ve şu anda en az etkilenen ülkeler arasında salgından. Nasıl korudu dersek, buna onunla ilgili ne kadar Küba geçmese de şey çok önemli. Bizim bir yazıda da yer verdi bunu. E, toplumun katılımı çok kıymetli. Salgın, tüm, tüm toplumun meselesi toplum. Karar süreçlerine katılımdan tutalım da sağlıkların yönetiminde işlev görmesi gerekir. Onun toplumsal örgütlü olması gerekir. Kanada'daki de e, toplumsal örgütlenmenin çok güçlü olduğu söylenir. Şey, Çuvadaki e, yerel yayılmış toplumsal hizmetlerde e, en azından salgınla ilgili riskli kişiden erken bulunması, onlara destek olunması, onların kontrol altında tutulması gibi hizmetlerde e, toplum katılımı çok güçlü olduğunu gösterilen önemli şeylerden bir tanesi. Bu da dersler arasında var. Bizim önemli derslerden bir tanesi. işte AFET yönetimindeki o yönetim yaklaşımı halk sağlığının temeli zaten. Halk sağlık hizmetlerinin temeli. Ama hedef bizde. Önce de şey, e, riskin de azaltılması. Yani risk olmasın diye yapılacaklar da çok sayıda işler var. E, o da birinci basamak sağlık hizmetlerinin iyi işaret edilmesi. Buranın güçlendirilmesi. Ama öyle oldu ki hatırlayın, filiyasyon dediğimiz en kritik çalışma işte uluslararasılattan kontrolde filiyasyon çok kıymetlidir. E, Filiyasyonda şunu yaparız, e, herhangi bir vaka çıktığında onun çalışma e, evinde, iş iş yerinde e, temaslarını buluruz. Sadece o kişiyle önlem almayız, o kişinin temas ettiği herkese ilgili önlemler alıp olgu yakalamaya çalışırız. Bunu yaparak... ulaşmaya çalışıyorsunuz. Evet, evet, evet yani öyle. Etkeni bulmaya çalışma ve önlem almak. Artı nerede başarısız oldu diye geri bildirim de yapmak. Yani hangi önlemde başarısız olmuş diye geri bildirim de sağlam. Mesela biz bunu yapamadık yani. Neden yapamadık? E toplum sağlığı merkezlerinde çalışan sayısı ne yapalım dedik? Diş hastanelerini kapattık. Diş hekimlerinin dedi, oradaki sağlık yemeklerini sahaya indirdik. Sağaya indirdik de hayatında hiç filyasyon yapmamış bir kişi Nasıl yapacak bu işi? Yani yapabilme ihtimali var mı? Yani bu gidip de hele bir de bu kadar korkuluğun bir hastalıkla ulaşma korkusu var, şu var. E, bu arkadaşlar nohum mesai acımasıyla birlikte e, ne diyelim alanla ilgili sağlık sisteminin bağı koptuğu için e, çok başarılı olamadı. Ve diş hekimleri de şu anda rakamını hatırlamıyorum. E, sağlıkla ilgili şeyden oldukça olumsuz etkiletiler, etkinlendiler çok sayıda onlar da şey sağ, diş hekim arkadaşımızın ölümüyle sonuçlandı pandemi. Evet. Yani. Bir küçük ara vermeden e, rapor dışı bir soru sormak istiyorum hocam. Şimdi biz bu programı e, Salı günü e, kaydediyoruz yani 19 Nisan Salı günü kaydediyoruz e, yarın yayınlanacak fakat aynı zamanda e, Sağlık Bakanı da bir açıklama yaptı yarın çok önemli bir açıklama yapacağına ilişkin bu konuda herhangi bir bilgi bir be beklentiniz var mı acaba? Ya işte genelde bir haftadır konuşulan iş zaten bu işler önce bir müjdesi veriliyor sonra da bilim kurulu toplanıyor bilim kurulu karar alıyor. Maske artık kullanma ile ilgili şeyi tahminen toplu taşıma dışında kullanımı e, zorunluluğunu ortadan kaldıracaklar. Ben kaldırmak istiyorlar. Ay, var mı diye soralım. Yani kapalananlara maske kullanmaya yiyim zorluk var mı? Yok zaten <gülüyor> yok yani. Ya <Yani, gülüyor> yani. yani olmayan bir şey kaldıracaklar ama bir ya yani bu şunu sağlıyor. Bu çok kritik. ya yani bizim bir şekilde bu endemi diye tanımlıyorlar. ya hastalık gribe benzemeye başladı artık mevsimsel özellik gösterdiği e, zaman var son ilgili açıklama yapmak isterim. Yani endemi kavramı hastanın mevsimsel olması çok kıymetli bir şeydir, tespittir. Ama biz dedim ki. Covid-19 mevsimsel grip gibi bir hastalık değil Ona karşı çok daha fazla gözüküyor. Neredeyse on kat çok daha fazla öldürüyor yani. İki, tüm mevsimlerde de görüyoruz biz bunu. Henüz daha tam mevsimsel olduğunu bilmiyoruz. Yazında gördük, kışında gördük yani. Evet, bu da kıymetli. Üçüncüsü endemi sözcüğü, sağlık Halk Sağlıkçı'nın çok korkulu bir sözcüktür. Bir sorun endemi ise, bizim için her an epidemi yapma riski vardır. Önlemler eskisine göre çok daha güçlü alınması gerekiyor. Yani endemi dediğimizden örneğin tüberküloz endemik bir hastalıktır. Yılda bir buçuk milyon kişi tüberkülozdan kaybediyoruz yani endemi iyi bir şey değil yani. Sıtma endemiktir 600 bin kişi kaybediyoruz. Grip endemik yılda 500-600 bin kişi yani endemi iyi bir şey değil ki. Yani endemi sanki iyi bir şeymiş gibi topluma aldığı yaratmaya <Gülüyor> çalışıyorlar. Aslında toplumla pandemi dönemlerinde öğrenirler yani öğrenmeyi engelliyor. Bu da tehlikeli bir şey. Yani biz aslında sağlığımıza sahip çıkmayı öğrenmemizle ilgili bir, o, o, öğrenmemiz ancak doğru bilgiyle olur. Topluma güven vermeyle olur. Yani toplumun e, çoğuncu seslerle duyulması ile olur. Ama ne yazık ki işte Türkiye'de sağlık yönteminin antidemokratik doğası bu güven ilişkisini bozmuştur. Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlık yönetiminde... İlkeler diye saydıkları beş ilkenin bir tanesi güvende, bir tanesi şeffaflık Bir de toplum katılımıdır üç tane Bakın üç tanesi onla ilgili. Yani en kritik bu üçlüsiz kaldırdığınızda o zaman ya baskıyla yaparsınız iş işte için daha çok baskıyla yapıyor öyle diyelim. Ya yani ya da yapmazsınız şey yapmıyorlar. Şimdi işte sürü boğuşkada dediğimiz gerçeklikte o. Yani aşlamayı doğru bir şekilde yapılmadı toplumda aşılı aşı çok değerli olduğu Toplumu ikna edilemedi. Direnç oluşuldu. Hatta buradan siyasi kaygılar nedeniyle aşı ile ilgili daha nötr duruldu. Yani nötr durulunca da toplum aşıdan uzak kaldı. O zaman ne yapıldı? O de şey, mikronda nasıl olsa çok öldürmüyor diye bir güvenceyle toplum sürü bağışıklığına bırakıldı ve şu anda o mikronda toplum aşılanmış oluyor. Yani şimdi biz buna bu çağda buna razı olmamamız gerekiyor. Yani elimizde olanaklarımız var bu çağda buna razı olmak, yani, e, şu çok siyasi ve ekonomik çıkarlara teslim olmak anlamına geliyor. Biz de bunu paylaşmaya çalışıyoruz. Yani, sürü bağışıklığı bu, bu çağın şeyi değildir. Bu tıp, tıp hizmetten sağlık hizmetten olmadığı dönemlerin doğal bir olayıdır sürü bağışıklığı. Ama elimizde aşıklığı yani bununla ilgili bir çokmuş bir şey varken biz toplum bağışıklığını hedeflememiz Aşı olan toplum bağışıklığıdır. Sürü olan bağışıklık sosyal cinayettir. Yani bedelini bile bile bir işi toplum terk edilmesi olsa olsa sosyal cinayet. Evet günümüz koşulları itibariyle. Şimdi e, küçük bir ara vereceğiz. İkinci bölümde ise <gülüyor> raporun e, son makalesi e, size ait toplumsal sağlık anlayışıyla yeni bir sağlık sistemi kurucu ilkeler başlığını e, taşıyan... Bu makalenizi e, ele almak istiyoruz. Evet, şimdi araya giriyoruz. Açık Radyo'dayız, Altın Saatler Programının ikinci bölümündeyiz. Bugün konumuz Profesör Doktor Mehmet Zencir hocamız. Evet, e, hocam. E, şimdi e, raporun son bölümü, e, son makalesi size ait ve orada e, pandemiler çağı ve pandemiler çağından çıkış başlıklı birkaç tane makale var. Bir katolizler olarak COVID-19 pandemisi, 2021 ekoloji gündemi, yeşil kapitalizmin gölgesinde COVID-19 salgını, pandemiler çoğundan çıkış, Türk Tabipler yani Türk Tabipleri Birliği, 7. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi sonuç bildirgesi, pandemi proleteryası ve sizin e, makaleniz toplumsal sağlık anlayışıyla yeni bir sağlık sistemi kurucu ilkeler. Şimdi burada da son derece önemli tespitler ve öneriler var. Fakat önerilerin tamamına baktığımız zaman hakikaten son derece kapsamlı ve e, çok acil, çok ciddi e, birbirini takip eden önlemlerin alınması gerekiyor. E, lütfen bu makalenin özetini e, yapabilir miyiz? Ya biz bu bölümde şunu hedefledik yani sonuçta dünya bir pandemiler çağındasın. Bundan Covid 19'a daralmayalım bir diye özellikle şey yaptık yani dünyada şu anda felaket e, diye seyla, e, tanımlanan birçok sağlık sorunu var oldu. Yani bundan önce de farklı sorunlar da vardı ve özellikle de bulaşıcı bu hastalıklarla ilgili pandemi bekleniyordu. Yani. E, ancak ne olacağı çok tahmin edilemiyordu. Şimdi o zaman biz beklediğimiz bir şey oluyorsa beklediğimiz şeyin önlemlerine yönelik de önlemlerimiz olması gerekir. Şimdi sorun olarak genelde e, saptananları şey yaparsak yani son dönem halk sağlığı ile ilgili yazında halk sağlığında e, genelde çok fazla politik bir e, Amerikan tarihinde çok fazla kullanılmak ancak pandemiden sonra COVID-19 pandemisinden sonra çok ciddi makaleler yayınlandı. Ya bir anlamda sağlıksızlığın altında yatan nedenler devasa sağlık sorunlarının altına yatan nedenler masaya yatırıldı. İşte bu masaya yatırıldığında işte daha ara neden dediğimiz daha çok işte mesela örneğin endüstriyel hayvancılık diyebiliriz ya yani. ya yani işte kentsel dönüşüm çarpık kentleşme diyebiliriz ya da işte vahşi yaşamın müdahale edilmesi ormansızlaştırma işte çalışma yaşamının çok gittikçe kötüye gitmesi, güvencesi çalışma koşulları, e, çalışma yaşamındaki e, ne diyelim e, geçen zamanın artması ve çalışma koşullarının kötüleşmesi. İşte sağlıksız gıda, hatta sağlıksız metaller, bir yatağın gıda'yı tütümü ve şey sayıyorlar yani işte e, diyelim içecekleri sayıyorlar, sağlıksız içecekler. E, Mesela biz şeyden önce pandemiler olarak obezite pandemisini konuşuyorduk. Sigara pandemisini konuşuyorduk. Bunlar devasa sağlıksızlık yaratıyorlar. Şimdi biz bu olaylara nasıl bakacağız? Birbiri e, nedensellik üzerine bir e, tartışma yapıyor sağlıkçılar. Yani. Yani bu işlerin nedenlerini nasıl ele alacağız tartışmasın? Bu saygın tüm nedenler, işte sigaradır, sağlıksız gıdadır. Bunlar kendi kendinden mi oluyor yoksa... Bir siyasal tercih de sorusu son yıllarda gittikçe yönet çıktı. Hatta pandeminin erken dönemlerinde de bu çok tartışılıyor. Hatırlarsanız yani bir şekilde bununla ilgili uçlu bu makaleler çıktı. Bu makalelerden bir tanesi e, mesela kapitalizm patojeniktir diye bir makale. Makalenin başlığı bu. Yine 21. yüzyılın sağlık sonlarında e, kapitalizmi neden analiz etmiyoruz diye bir öz makalesi ve kitabı. Yani, e, bunlar Amerika'da çıkan şeyler. Artı felaket kapitalizmi ve ırkçılığın halk sağlığının etkileri gibi kitaplar. Orada yazıda isimlerini vermeye çalıştım ben. Güncel çok sayıda böyle makale söyleyebiliriz. Yani bunların kendiliğinden olmadığı ile ilgili olaylar. Burada biz bu meseleleri çözerken sadece tıbbi olarak mı bakalım yoksa sosyal gerçekliğiyle mi bakalım tartışmasını biz burada yürütmeye çalıştık. çünkü bizim için bulaştı aslakların Önlenmesi ve kontrolü bir iki ayrı başlık var. Eğer pandemiye daraltırsak, önleme dediğimiz hastalık hiç ortaya çıkmasın diye yapacaklarımız. Kontrolda çıktıktan sonra en az zararla nasıl elde edebiliriz diye. Şimdi en az zararla elde etmemiz, işte bir önce örneğini verdiğim sağlıklı dönüşümle ilgili birçok olay, e, sağlıklı neoliberal reformlar e, salgının kontrol edilmesini zorlanmıştır. Ancak salgın neden ortaya çıktı sorusu unutulmuştur pandeminin erken dönemlerinde bunlar konuşuluyordu. Bu saydığımız birçok neden sadece Covid-19'un nedeni mi yoksa başka hastalıklardan mı bir doğuruyor bir düşünelim. İşte yani biz e, bu saydıklarımız mesela sağlıksız gıda dediğimiz ya da işte ormansızlaştırma dediğimiz süreçte sadece bulaşıcı hastalıkları değil birçok bulaşıcı olmayan hastalıklara başta kanserler, kardiyovasküler sistem hastalıkları, e, sorun sistem hastalıkları. İşte sinir ilgili başta Alzheimer olmak üzere hastalıklar ve belki en az konuştuğumuz bu sağlığıyla, psikolojik sorunlarla ilgili birçok şeyler, bu çok nedenler. Ya, o zaman biz oturup bir gözden geçirmemiz gerekir. Yani bir şekilde e, toplumda artı değeri maksimist eden bir siyasal tercihin yarattığı sağlıksızlıklarla hesaplaşacak mıyız? Şey. İşte doğanın yıkımı kendiliğinden olmuyor işte şu anda. Ee, özellikle sadece 2021 yılında Türkiye'de ekolojik talanla ilgili bir yazı koyduk. Sadece 2000 pandemi döneminde bile devam ediyor. Ormanlar çok kritikken biz orman stratejisi izliyoruz gibi. Ee, bu bir tercih ya. Bunu biliyoruz tercih olduğunu. O zaman bu tercihlerin konuşulması gerekir diye düşünüyoruz. Aynı şey sağlık için de geçerli. Şimdi devasa şehir hastaneleri kuruyorsunuz. Sağlıksızlık daha da artıyor. Ee, Vatandaşla Sağlık arasında arasındaki gü güven ilişkisi tamamıyla parçalanmış durumda. Herkes süreçte memnun değil. Kurduğumuz hastaneler salgın artıran yerlere haliyle dönmüş. Ee, ama toplum sağlıksız yani. Sağlık hizmetine erişemiyor. Sağlıkta daha çok para var. Bu anlamda bizim hem sağlık algımızı değiştirmeye ihtiyaçımız var. Yani sağlıksızlığı yaratan bu nedenleri, mümkünse de kök nedenleri tartışmamız gerek. Ya başka bir dünya hayali kurmadan sağlığa çok sahip çıkmak çok mümkün gibi durmuyor yani. İkincisi sağlık hizmetlerine de gözden geçirmemiz gerekir diye. Ee, poran başına beri sağlık hizmetlerindeki bu e, e, Antidemokratik yapıyı, sağlık hizmetlerinin amacının başka bir yere evrilmesini hep konuşmaya çalışıyorum yani, yani artık yani sağlık hizmetlerinin şişi, doğrudan para kazanmak için sağlık hizmetleri yapar havalideyiz değil. Yani. Şimdi öyle olduğunda şeyi düşünün pasta herhangi bir hastaneye gittiğinde sürekli güvensizlik duygusunda ve hastaneden hastaneye dolaşıyor. Güven, güvenli bir liman arıyor kendini. Şimdi hepimiz kötü olamayız. Tüm sağlık hizmetlerimiz kötü olmadığına göre yani hepimiz etkili bir sistem olması gerekir. Yani bir şekilde tek başına bir sağlık emekselerin, bir hekimin e, olumsuz tutumundan bu olayın kaynaklanmadığını ortaya çıkartmamız gerekir. O zaman da bizim oturup bu ee, şey, e, yani sağlık sorunlarının noktasında e, sağlığı korumayı, sağlığı geliştirmeyi hedef almayan sadece tedavi hedef falan ve oradan para kazanmayı hedef alan sistemi gözden şey kökten değiştirmemiz gerek. Yani bir kurucu dönemi ihtiyacımız var. Nitekim pandeminin erken döneminde neden pandemi var sorusu çok konuşuldu ve kuruculuk konuşuldu. Bu unutturulmaya çalışılıyor şu an. Şu anda. Bunu yeniden konuşmamız gerekir. Yani sizin şeye benziyor bu işte afet sonrası yeni afet olmasın diye ne yapmamız gerekiyor sorusuyla aynı. Bir şekilde e, mesela kent, mesela şey aslında kentleri düşünürsek e, şey yapamadık yani. E, ne diyelim kentlerde insanlar e, erken dönemde önlemden sık olduğu dönemde dışarıda yeşil alan çok az olduğu için dışarı çıkamadılar. Yani bununla ilgili bilimsel veriler var. Yani bir kentin yapılanmasına yeşil alanına kadar hasta sağlıkın o kadar büyümüş. Yani bunların hepsini artık biz öğren öğrenmiş haldeyiz. Yani bu öğrendiğimiz bilgilerde e, toplumun yeniden inşasına ihtiyaç var. Burada sağlığı da yeniden inşa etmemiz gerekir. Bu inşa ederken de e, 14 tane şu an öne çıkan ilkeyi yazmaya çalıştım. Ben yani sonuçta e, burada kritik olan. Hem sağlık emekçilerinin hem toplumun sağlık sürecinde, sağlık hizmetlerinin özlü olmasını sağlamamız gerekir. Yani bu, burada şunu kastetmeye çalışıyorum. Biz sağlık emekçileri olarak hastalara hiç yararlı olmadığını bile bile hidroposiklorin dağıttık uzun bir süre. Sonra favipiravir dağıttık. İnanmadığımız ilacı hastalara verirken nasıl olur böyle diye ben inanmıyorum. Bu etkili değil hatta zararlı diyorum ama gidip vatandaşa elimizle test ediyoruz. Yani bu... İşte sağlık emekçilerinin sağlık hizmetlerinin de söz sahibi, yet sahibi olmadığını gösteriyor. Başka bir sistem onu engelliyor. Mevcut dayatılanı yapabilir konumda. Aynı şey toplum içinde geçerli. Toplum sağlık hizmetleri noktasında neredeyse hiç yok. Yani toplumun söz üretme mekanları, nerede söz üretecek sağlıkla ilgili sadece şikayetler. işte Sabin dediğimiz şikayetler. O şikayetler de gerçekle ilgili değil. Daha çok işte davranışla ilgili kötü davranırdı, iyi davranırdı ama ülkenin sağlık sistemi nasıl olacak? Neler öncelik verileceğiz? İşte şeyi söylenmeye çalışmıştım. İşte birkaç ülke örneği toplum katılımı yüksek olduğu ülkelerde sağlık hizmetleri daha iyi hale geliyor. Çünkü güven duygusu artıyor. Yani mevcut sistemi güveni artıyor şeyin e, vatandaşın. O güvenin artmasıyla birlikte kendine sağlıklı e, yapması gerekenleri sağlık e, sağlıkla ilgili güçlendirmesi de ortaya çıkartmış oluyor. Yani kabaca bunu ortaya koyalım istedim de dert olarak ve yeniden şunu konuşmamız gerekiyor Ya yani sağlık hizmetleri, özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra, erken belki 1917'lerde Sovyetlere söyleyebiliriz, e, şeydi yani tamamıyla toplum bir şey ücretsiz, parasız, e, yaygın, tüm nüfusa yayılan bir hizmetlerdi. 2. Dünya Savaşı'nda bu daha da güçlendi. Tüm dünyaya da işte, buna yönelik eğilimler çok arttı ve sağlıktan para kazanma diye bir muhabbet yoktu yani 70'lerden sonra yavaş yavaş bu sistem bozuldu biz sanki hep sağlıktan para kazanılıyordu gibi bir algıdayız yani bir eski kazanımlarımızı da unuttuk yani sağlık hizmetlerinden para kazanmayı öne çıkarttığınızda çok tehlikeli bedenlerimizin istismar edilmesi çok tehlikeli ve bu mevcut bu ne diyelim Algoritmalar, birçok sağlık hizmetiyle ilgili algoritmalar bizim hastanelerden ya da tıp hastanelerde kalkmamızı biz sağlayabilir. Bizi çok ciddi bir müşteri haline getirebilir, oraya doğru gidiyoruz. Ama elde ettiğimiz sağlık mı, yani sağlık elde edecek miyiz o da tartışmalı. Yani onunla ilgili de çok büyük bir şey yok, başarımız yok. Yani bu, Çünkü biz sağlıksız kılan işlerle hesaplaşmadığımız için, işte yediğimiz de hesaplaşmıyoruz. Yaşadığımız ortamla hesaplaşmıyoruz, atıklarla hesaplaşmıyoruz. Bunlar hepsi ayrı ayrı yerlerde duruyor ama ayrı ayrı yerlerde değil. Obezite ile ilgili çok net makyaj şeyler var, makaleler var. İşte sağlıksız mesela gıdalar, içecekler diye sayılıyor. Sağlıksız içeceklerin ne olduğunu biliyoruz. Yani. Şimdi sağlıksız içecekler, sağlıksız olduğu biline bile ne üretiliyorsa, satılıyorsa onların sayısını artırabiliyoruz. Yani çok sayıda bu örnek verebiliriz. İşte şu anda plastik atıklardan örnek verebiliriz. Yani, ya Devası örnekler var. Yani Her konuda evet. birçok örnek var. Yani O anlamda e, bu işin e, ele alış sistematiğinde bir sorun var şu anda. E, ele alış bizim sağlıklı olma halimizi hedeflemiyor. Sağlıklı olma halimizi hedeflememiz gerekir ve şu anda bunların içerisinde en büyük tartışma ekoloji ile ilgili tartışma. Yani ekolojik talanın Getirdiği sorunlarla yüzleşmemiz e, devreye giriyor. İşte iklim krizi ile ilgili e, siz de çok sayıda program yaptınız. İklim krizini ortaya çıkartacağı sağlık sorunları çok fazla yani. Eşik şey, biz iklim krizi ile hesaplaşmayacak mıyız? Yani biz hep sonuçlarıyla mı hesaplaşacağız? Hep tıbbileştirecek miyiz? Şey, bizim önerimiz sorunları tıbbileştirmeyelim sosyal, ekolojik, siyasal de tartışalım ve yeniden inşa edelim. Yani bu ülkeyi yeniden inşa edelim, sağlık sisteminden yeniden inşa edelim. Bunu yapacak gücümüz de var. Yani bunu yapacak Türkiye'nin, e, toplumsal hareketlerinin gücü olduğunun da farkında olmamız gerekir. Özlü olma bir şeyimize artırmamız gerekir. TTV'nin son iki yıldır en azından pandemi yönetiminde varım, bu göstermiştir toplumun. Büyük bir bulaş buluşmuştur. Aynı şey değişik alanlarda. Ekoloji mücadelesi veren arkadaşlar için geçerli. Yani Birçok alanda varız aslında. Bu var olma halimizi birleştirelim ki. Dikkat ederseniz şeyde o son pandemilerden çıkışla ilgili e, bir tane tıklayı makale var. Yani sağlıkçı arkadaşlıklarımız Diğerleri diğer sosyal bilimci arkadaşlarımızın yazıları. Yani ama özellikle sağlık materyası salgın proletaryası yazısına dikkat çekerim. Ortada tam bunu vuruyoruz. Herkes sağlıkçıdır. Yani biz sadece işte şey, kentin mimarisi değilse sağlıkçı bir şey yapamaz. Evlerimiz hastalık üretiyorsa sağlıkçının eli kolu oraya uzanmaz yani. Oraya, bu nedenle herkesin sağlıklı olma halinde potansiyel gücü olduğunu hissetmemiz gerek toplumda ki tüm şeylerin, mesleklerin e, sağlığı sadece tıbbi hizmet veren kişilere daralatmamamız gerekir diye bir tartışmayı yapmaya çalışıyoruz orada. Herkesin yani, sağlıktaki alacağı sorunları artırmasını öne çıkartmaya çalışıyoruz. İlk okuma gelenler bunlar yani kabaca. Evet makalenizin genel yaklaşımı zaten bu iş sadece sağlıkta alınacak bir takım önlemlerle koruyucu sağlık mekanizmasının devreye girmesiyle önlenebilecek bir şey değil diyorsunuz özellikle gelecekte karşı karşıya kalacağımız pandemilerle ilgili olarak aynı zamanda birçok şeyde özetliyorsunuz önlemi de özetliyorsunuz ve bunlarda tabii ki <gülüyor> şu anda hem iklim nedeniyle hem çevre nedeniyle gündemde olan birçok konunun toplam toptan halledilmesiyle gerçekleşebileceğini belirtiyorsunuz. Ben bir son soru olarak bu kurucu ilkelerden birini de toplum katılımından sağlıkta öz yönetime, meclisler ve konseyler olarak belirtiyorsunuz. Bunu, bu, bunu kısaca açabilir misiniz acaba hocam? Şimdi şöyle toplum katılımından kastettiğim şu, yani Herhangi sağlık hizmetinin verilirken sadece tıbbi ekibinin e, söz sahibi olmasının tehlikelerini görüyoruz yani. Evet. Bir şekilde bu çok görülen bir şey. En basitten toplum kendini bağımlı hissediyor, pasif hissediyor, yapabileceklerini yapmıyor. En basitten söylersek yani bir şekilde. Bu nedenle dünyada e, şeyler sağlıkla ilgili bu tip meclis, konsey, platform, isimleri değişikti. Sağlık var mesela Avustralya'da. Bu tip deneyimler gittikçe artmaya başladı. Yani toplum kendi sağlığımızdan mesela söz sahibi olmak istiyoruz. Kurgusu. Yani bu sağlık hizmetlerinin planlanması, üretilmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesi dediğimiz dört aşaman, dördünde de toplumun bu sürece müdahil olacak olanakların kurulması ile ilgili bir, bir zihniyete ihtiyaç var. Yani, yani bu sağlık hepimizin sağlığı. ya yani Bu sağlık Dediğimizi sadece tıp alanda çalışanlara bırakamayız dediğimiz bir çalışma. Bu aynı zamanda şeyi de getirecektir. Yani ne diyelim e, toplumun sağ, hasta olmadan sağlıklı var olma halindeki yapabileceklerini de güçlendirecektir. E, artı güven ilişkisini de güçlendirecektir. Nitekim işte bu raporda birkaç zamla ilgili makale koyduk. Yani bu tip e, meclislere benzer... Toplumun örgütü yapılan olduğu yerlerde e, sağlık yönetiminde güçlü kazanımlar olduğunu biliyoruz. Onları orada söylemeye çalıştık. E, bir ikincisi de sağlık emekçilerinin özne olması. İşte onu biraz önce örneklerini verdim. Ya, bu hastanelerde biz söz sahibi değiliz şu anda. Biz hastanelerde e, işçisin konumunu indirilmiş durumdayız. E, bizim emeğimiz satın alındığı için bizim emeğimizi alan işte tırnak içerisinde devlet patronu artı özel sektör patronu ne istiyorsa onu yapar hale gelen bir yere, yere doğru evliliyoruz. Yani bu nedenle e, bu da tehlikeli bir alan. Yani sağlık kendisi kendi hizmette de özne olabilmesi gerekir. Ona da e, sağlık emeğin öz yönetimi diyoruz. Yani bu iki öz yönetim birleşmesi gerekir. Yani hem toplum kendi sağlığına sorumlu olması gerekir. Hem sağlık emekçileri ürettikleri hizmetlere de söz sahibi olması gerekir diye özetlemeye çalışabilir Evet, Mehmet Hocam çok çok teşekkür ederiz size Türk Tabipleri Birliği'nin pandeminin ikinci yılı değerlendirme raporu üzerine verdiğiniz bilgiler için sağ olun ve sanıyorum bu raporla ilgili başka makaleleri de ele almamız gerekecek. Siz de önemli belirttiniz ve adresler gösterdiniz. Dinleyicilerimize tekrarlamak istiyorum. Türk Tabiplerin Birliği internet adresi ttb.org.tr'de bu raporun bütününü inceleme, indirme imkanı bulabilirler. Ayrıca programımızın başında belirtmiş olduğunuz bütün bu pandemi sürecinde hem Türk Tabipleri Birliği'nin hem de ilgili kuruluşların öz eleştirisiyle ilgili yaptığınız çalışmayı da en kısa zamanda bir program olarak ele almak isteriz. Tekrar tekrar teşekkürler hocam. Sağlımanız. Biz çok teşekkür ederiz. Hem kendi adıma hem tesisatına çok teşekkür ederiz bu söz verdiniz. Sağ olun. İyi yayınlar. Sağ olunuz hocam. Evet, bu hafta Altın Saatler programında konuğumuz Profesör Doktor Mehmet Zencir idi. Kendisiyle Türk Tabipleri Birliği'nin pandeminin ikinci yılı değerlendirme raporunu konuştuk. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.